Kürdistan'da resmi ideoloji ve iktidar tarzı. İdeoloji ve iktidarın öyküleri yazılsa, herhalde toplumsal gerçekliğin modern teorisinde en önemli adım atılmış olurdu. Sosyolojide ideoloji ve iktidar olgularının çözümlenemediğini iyi bilmek gerekir. Ortak düşünme ve hakimiyet tarzı olarak, ideoloji ve iktidarın yürütülüşü, diğer toplumsal dokuların şekillenmesindeki rolleri tam konulmadıkça, Ekonomik, sosyal ve siyasal tahliller son tahlilde toplumsal cehaletin en tehlikeli biçimine yol açar. Bilimsel yöntemin toplumla toplum dışı dünyaya uygulanması arasındaki farkı görmeden bilme ve yapma sorunu daha da karmaşıklaşır. Toplumun kendini bir tür tanıması da o gerçeklikten sayılır. Kendini tanımlamak belki de toplumların en temel niteliğidir. Kendini tanımlayamayan toplumun varlığından bahsetmek güçtür. Buna toplumun cesetleşmesi demek de mümkündür. Kendini tanımlamanın diğer adı toplumsal ideolojidir. İdeoloji, irade haline gelmiş ortak fikirler paketi olarak da tanımlanabilir. Bunun da diğer bir adı toplumsal ahlaktır. Toplumsal ahlakın temel işlevi toplumsal varoluşu kesinleştirmektir. Toplumsal varoluş ancak kendine sahiplenme yani ideolojik güç haline gelmeyle gerçekleşebilir. Halka böylece tamamlanır. İktidar ideolojiyle çok sıkı bağlantı içinde olmakla birlikte farklı bir olgu olarak özellikle tahakküm toplumlarında asıl belirleyendir. İktidarın kendisi ise şiddetin toplumdaki kurumlaşmasıdır. Şiddetin kamuflaj aracıdır. Dolayısıyla iktidarın kendi başına tanımlanması belki de gerçekleşemez. Bir maskeyi tanımlamak ancak neyin kamuflaj aracı olduğunu bilmekle mümkündür. Maskeler kendi başına tanımlanamaz Şiddet ancak patladığında anlaşılır O zaman maske düşer Kendi başına bir şey olmadığı anlaşılmış olur Olsa bile Şiddetin bir tamamlayanı Aldatıcı bir yüzü olduğu daha net görülür Şiddetin belirlediği bir toplumun Olağan hali olamaz Patlama hali olabilir Sürekli patlama hali Doğada olduğu kadar toplumlarda da nadirdir Kaldı ki Duygusal ve analitik zekanın Muazzam işbirliği imkanı Toplumsal patlamaları, savaş, devrim, karşı devrim, ayaklanma, kavga, önleme kabiliyetindedir. Sorunlu hal aldığında patlamasız çözümler kesinlikle mümkündür. Yani şiddetten, askeri yoldan başka çare yoktu demek gerçekçe değildir. Kürdistan'da resmi ideoloji ve iktidarı değerlendirmek açısından bu kısa tanımlamaları yapma gereği var. Resmi ideoloji, var olan devlet iktidarının Toplumda geçerli kıldığı statükoyu savunma, meşrulaştırma aracıdır. Devlet iktidarının tek taraflı kendini onaylatmak, sürdürmek için zihniyet yaratımı ve uygulamasıdır. Örneklendirirsek, Sümerlerde mitoloji, Greklerde felsefe, modern Avrupa'da bilim, ortaçağ dünyasında din, esasda ideolojik araç olarak işlev görürler. Uygulanmaları, ibadet ve ritüel olarak tali düzeyde bir işlevdir. ...ama zihniyet kalıpları olması belirleyicidir. Resmi ideolojilerin Kürdistan'daki temel idası, ...Kürt denen olgunun pek olmadığı, olsa bile önemli olmadığı... ...önemli olsa da açığa vurulmasının çok tehlikeli olduğu biçiminde... ...bir savlar zinciri oluşturur. Bunun için bin dereden sular getirilir. Kimisi buz gibi, kimisi kaynar su gibi, başa dökülür. Yürürlükteki iktidar ve onunla ilgili her şey kabul ve onay görünceye kadar bu işlev ısrarla sürdürülür. Bu işlevin altındaki temel gerekçe ise Kürdistan'ın çoktan fethedildiği ve Kürtlerin de bununla birlikte teslim olduğu biçimindedir. İşin tuhafı Kürtler bu idaların hiç farkında değildir. Bir Türk, Arap ve Fars iktidar sahibi kendi bünyesindeki Kürt ve Kürdistan'ı hangi anlı şanlı savaşlarla fethettiğini gayet iyi anlatabilir. Hatta bu fetihlerin kahramanlık öykülerini de anlatmaktan zevk alır. Kürt ise eğer var olduğunu iddia edecek yüzü ve yüreği varsa bu hikayeleri aval aval dinleyebilir. Fethedilenin ne, kim olduğunu sorgulayabilecek pek az yetenek gösterir. Toplumsal zihniyet ve bağlantısı olarak ahlakın bittiği yerdir mevcut konumu. Resmi ideolojiler yüzyıllardan beri farklı biçimler altında günümüze kadar uzanırlar. Hem de bir zincirin halkaları gibi. ...kopukluk tanımazlar. Örneklendirirsek, Araplar... ...zaten İslam'ın fetihleri gibi... ...ellerinde bir tanrı belgesi olduğunu... ...en temel kanıt olarak ileri sürerler. Fethettik o halde bizimdir. Tanrı adına fethetmekten... ...daha büyük hak mı olur? İdea budur ve halen çok güçlü... ...ileri sürülür. Farslar biraz daha ileri giderek... ...Kürtleri bir kademe aşağı akrabaları olarak görüp... ...her şeylerine çoktan sahip olduklarından... Onların da bunu çoktan onayladıklarından emindirler. Öyle uzun boylu gerekçe sıralamayı gereksiz bulurlar. Büyük devlet ideolojileri ve iktidarları karşısında Kürtlük de bir idam olabilir der gibidirler. Türkler aynı fetih senaryolarını ileri sürerler. Anadolu'nun bir parçası olarak bin yıl önceden fethettiklerini hiç sorgulamaksızın ileri sürerler. Sanki fethetmek mutlak hak doğururmuş gibi bir idanın yanılmazlığından emin konuşurlar. Aslında belki Balkan fethi, İstanbul fethi anlamda olabilir. Ama Diyarbakır'ın hiç fethedilmediğini, Selçuklulardan beri ortak siyasetlerle hareket edildiğini, esas tarih çizgisinin bu olduğunu kanıtlamak, fetih hakkına veya ideolojisine saldırı olarak değerlendirilir. Halbuki iyice ortaya koyduk ki, 15 bin yılı aşkındır yaşadığı topraklarda kültürleşen, ülkeleşen Kürtlerin fetih hakkından Bin kat daha geçerli hak iddiaları vardır. En azından temel hak kaynağı olarak yaz-kış ekmiş, tarla haline getirmiş, köy ve şehir kurmuş, binlerce yıl kahrını çekmiş, direnmiş, ölmüş, karış karış göz nuru dökmüş. belhasıl emeğin her biçimiyle gergef gibi işlediği toplumsal varlığı ve üzerinde yaşadığı ülkesi, bir vuruşla nasıl Arap'ın, Türk'ün veya Acem'in olabilir? Haklı olarak iddia edilebilir ki sen haksızca belki bir sefer işgal ettin ama ben yüzlerce nesil vererek her gün fethediyorum. Resmi ideolojilerin diğer bir iddiası Kürt ve Kürdistan kavramlarının önemsiz, tehlikeli hatta terörle bağlantılı bölücülüğün gerekçesi olabileceğine ilişkindir. Halbuki tarihen oldukça kanıtlandı ki Kürt ve Kürdistan kavramları daha ortada Arap, Fars ve Türk yok iken, binlerce yıl önce mevcuttu. Ayrıca önemsiz olmayıp uygarlığın ana kaynaklarından en başta geleni olduğu da ortaya konuldu. Bölücü şiddete kaynaklık edebileceği iddiası ise tersini kanıtlar. Bağdakini kovan hırsız misali tavır bölücüdür. Kürtler binlerce yıl emekleriyle yarattıkları toprakları niye bölsünler? Yine kendileri sürekli vuruluyor, işgal ediliyor asıl şiddet araçları dışarıdan gelenlerdi. Neden şiddet kullansınlar? En zorunlu meşru savunma neden bölücü şiddet olsun ki? Resmi ideolojiler formüle ettiğimiz hususları o kadar açık söylemezler. Ama özde idealar bunlardır. Gerisi atasözü haline getirilen alavere dalavere Kürt Mehmet nöbete. Kürt ne bilir bayramı hor hor içer ayranı tekerlemesidir. Resmi ideolojiler bu temel idalarını uzun tarih, ekonomi, siyaset, edebiyat, hukuk, diğer sanatlar, askerlik, hatta din ve ahlakın bilimi olarak resmi okullarda vermeyi temel görevden sayarlar. Böylece toplumsal meşruiyetin sağlandığına inanırlar. İdeoloji burada katliamdan daha tehlikeli bir işlev içinde olmaya çalışmaktadır. Bir toplumun, halkının zayıf düşürülmüşlüğünden veya yenilmişliğinden yararlanıp kendisini yatsımak, Sadece hak ihlali olmayıp özünde tüm dinsel, felsefi ve bilimsel gerçeklerin hilafına inkar etmektir. Bundan daha tehlikeli bir toplumsal sorun olamaz. İnkar eden yok edebilir de. Bu süreçlerin Arap, Fars ve Türk devletlerinde nasıl iddia edildiğini uzunca tartışmak bu yazının görevi değildir. Sadece ideolojik işlevin bir tanımı yapılıyor. Bir de ideolojiler, araçlar sorunu vardır. Daha önce gezginci hoca, derviş ve seyitlerle, sonra kitaplarla, günümüze doğru gazete, radyo ve televizyonlarla, resmi okul ve camilerde bu ideolojik idealar temel gerçekmiş gibi günde bin defa tekrarlanıp meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır. Tersi bir tez ileri sürmek ise ağır bir ceza konusu olarak derhal güvenlik kuvvetleri ve yargı organlarınca kovuşturma, yargılama, cezalandırma ve ağır infazlara konu edilmektedir. Bir toplumun, halkın en temel onuru olan kendini ifade etmesi bile bu denli engellemelere tabi olduktan sonra ister hakim ister mahkum olsun, o toplumlardan, insanlarından artık hayır gelebilir mi? Resmi ideolojilerin ciddi bir sorun yarattıkları açıktır. İktidarın şiddet özünü meşrulaştırıp egemen haklı kılmayı baş görev edinerek bir statü yaratmakta kullanılmaktadır. İster hakim ister mahkum olsun... ...toplumun temel paradigmasını oluşturup... ...tek taraflı bakış açısını egemen kılmaya çalışmakla... ...gerçeği algılamayı, dolayısıyla sağlıklı yaklaşımları engellemektedir. Olası toplumsal barışı, dayanışmayı... ...gerçeklik özünden boşaltmaktadır. Tersine, her an karşı ideaların ortaya çıkmasına... ...ciddi neden teşkil ederek... ...kavgalı ve şiddetli ortama davetiye çıkartmaktadır. Toplumsal barışı önleyen savaşlara... Gerekçe yaratan, tarihte her zaman ideolojilerin gerçek dışı savlarıdır. Bu da sürekli karşı ideolojilere, beraberinde karşı yapılanmalara yol açarak toplumu gergin ve çatışmalı halde tutmaktır. İdeolojik alanda gerçek bir barış düşünce ve özgürlüğünden geçer. Avrupalılar, yüzyıllarca süren büyük ideolojik savaşlardan sonra düşünce özgürlüğünün önemini fark edip temel haklar haline getirmişlerdir. Düşünce özgürlüğü İdeolojik yaklaşımların içeriğindeki zaafları, yanlışlıkları ortaya çıkararak daha gerçekçi kılınmasına yol açmaktadır. Fikirsel üretimde böylece gerçekleşmektedir. Kürdistan'da Kürt olgusu etrafındaki ideolojik kuşatmayı kaldırmak, özgür ifade için kitap, gazete, sinema, radyo ve televizyon araçlarını serbest bırakmak sadece demokratikleşme ve insan haklarının bir gereği değildir. Asıl olarak toplumun gerçeği algılama olanağını yaratarak bilimsel bilgiyle tanışmasına, dolayısıyla bilgi toplumu olmasına temel katkı rolünü oynamaktadır. Doğru bilgilenme sorunların en gerçekçi, dolayısıyla rasyonel barışçıl çözümünün de sağlam yolu olmaktadır. Avrupa'yı dünyada temel değer kılan toplumlarına bu gerçeği layık görmeleridir. Mevcut resmi ideolojiler Kürdistan'da ve Kürt olgusunda sürdükçe, Dıştan her türlü istismara uygun bir ortamı canlı tutmakla gerçek tehlike nedeni olurlar. Bırak'ta yaşananlar bu gerçeği gayet iyi ifade etmektedir. Resmi ideolojilerin kamburunun sırtında taşıyanlar çağdaşlaşma yolunda her zaman aksamaktan kurtulamazlar. Dolayısıyla iddia edilenin tam tersine geçerli resmi ideolojiler bölücülüğe ve şiddete gebe bir durumu sürekli canlı tutmakla ülke ve devlet bütünlüğüne yönelik gerçek tehlike kaynaklarıdır. Tarih bu yüzden kör savaşlara girmiş, bölünmüş, büyük kayıplara uğramış, çok toplum, devlet ve ülke tanımaktadır. Kürdistan üzerinde etkili resmi ideolojinin biraz daha somut biçimlenişini göz önüne getirdiğimizde dincilik milliyetçilik egemen olmaktadır. Kürdistan'ın dört parçasında İslam bir devlet ideolojisi olarak işlev görmektedir. Her ne kadar layıklık tartışmaları yapılıyorsa da ...kümünde İslam'ın siyasal bir rol oynadığı... ...bireyle Allah arasında... ...özünde bireyle devlet iktidar arasında... ...bir ilişkinin aldatmacı olduğu iyi bilinmelidir. Bazı ülkeler... ...örneğin İran... ...bunu açık yaparken diğerleri örtülü yapmaktadır. Türkiye'de... ...diyanetin 100 bini aşkın kadrosu vardır. Belki İran'da bile... ...böyle bir din ordusu yoktur. İmam Hatip okulları... ...resmi liselere yakındır. Kur'an kursları... Enstitü ve İlahiyat Fakülteleri ile yarım milyonluk bir kadro ortaya çıkar. Eğitim üzerine laiklik cilası vurmakla sekülerleşme, dünyevileşme sağlanamaz. Ancak dinsel düşüncenin sosyolojik çözümlenmesi ve edebiyatla aşılarak gerçek dünyevileşme geliştirilebilir. Bu ülkelerde dinsellikle bilimsellik en kötü bir karışım oluşturmaktadır. Zihniyetteki kilitlenmeyi bu karışım sağlamakta, Yaratıcı düşünce, soylu edebi, paradigma sağlayıcı felsefi gelişmelerin önündeki engellerinde başında gelmektedir. Bu ülkeler İslam ideolojisiyle aslında ne yapabileceklerini de iyice düşünmüş değiller. Güncel iktidar hesaplarında toplum kadın kontrolünde bir araç olarak yararlanmaktalar. Fakat bilimsel paradigmayı geliştiremedikleri içinde en büyük kayba uğradıklarının farkına varamamaktadırlar. Buna ek olarak örgütlenmiş zihniyet olan tarikatlaşma, partileşme, direkt politikaya bulaştımı mı daha da içinden çıkılmaz bir durum yaratılmaktadır. İktidar olup olmama kendi başına fazla anlam taşımaz. İyi bir dindar toplumda önemli bir rol oynayabileceği gibi hiç dindar olmayan bir laik de aynı rolü oynayabilir. Ama bunun için dinin sosyolojik çözümü şarttır. Dini gelenek asla küçümsenemez saygısızlık edilmemelidir. Temsil ettiği anlam kesinlikle kavranmalıdır. Böyle olursa toplumun önemli kimlik tanımı olarak değerlidir. Yok böyle yapılmayıp, kuru ritüel, ibadet ve dualardan ibaret bir ezberciliğe indirgenirse, zihni ve duyguları uyuşturmaktan, etkisizleştirmekten ve bilmeye kapatmaktan öteye rol oynamaz. Özellikle keyfi yönetimin, despotizmin, sertleştiği dönemlerde dine sarılmalar bu nedenledir. Onun da toplumun bilinci ve iradesi uyuşturulmaya çalışılmaktadır. İran'da olduğu kadar Irak, Suriye ve Türkiye'de de din bu temelde yoğunca kullanılmaktadır. Atatürk'ün din politikasında sosyolojik bir içerik vardır. Bilimsel zihniyetten yana tercihi açıktır. Bir zihniyet mücadelesi verdiği yatsınamaz. Fakat dinsel geleneğin derinliğine yorumunun yapılamaması, dinin felsefeyle aşılamaması, diyanet teşkilatıyla kontrol altına alınması... ...uzun vadeli sonuçlar açısından pek yararlı olmamıştır. Avrupa tarzı bir laiklik gerçekleştirilememiştir. Atatürk sonrası dönemde dinsel paradigmanın daha yozlaştırıcı ve politik amaçlı kılınmasıyla... ...Cumhuriyetin bu yönlü kazanımları oldukça aşındırılmıştır. Demokrat Parti ve Adalet Parti iktidar dönemlerinde dinin siyasallaştırılması daha açıktan yapılmıştır. 12 Mart ve 12 Eylül askeri darbelerinde... Türk İslam Sentezi adı altında resmi bir ideolojik görünüme bürünmüştür. 1980 sonrası Türkiye'si aslında bir nevi İranlaşma yoluna gitmiştir. En son AKP iktidarıyla İslami ideoloji resmen iktidar olmuştur. Sanıldığının aksine siyasal İslam'ın iktidar olması bir tercih olmayıp devletin uzun süreden beri yürüttüğü din politikasının sonucu olmuştur. Hem de İslam'ın en tutucu bir mezhep yorumu olan Sünni-Nakşibendi ekolü yoluyla. Bu dönüşüm sağlanmıştır. İran İslamı ile çelişki özde değil biçimdedir. Toplumsal yanı daha ağır basan Şia mezhebiyle tutucu devletçi yanı ağır basan Sünni-Nakşibendi yorum çekişme halindedir. ABD yeşil kuşak teorisiyle komünizme karşı yürüttüğü İslami hareketi günümüzde sözde radikal İslam'a karşı ...ılımlı İslam olarak devam etmek istemektedir. Bunu Türkiye üzerinden deneyerek... ...özellikle Fetullah Gülen önderliğinde... ...bölge ve dünya çapında... ...büyük bir İslami reform projesi yürüterek... ...gerçekleştirmeye çalışmaktadır. İslami ideolojinin siyasi ve toplumsal rolü... ...son tahlilde toplumları şeffaf olmaktan alıkoyduğundan olumsuzdur. Toplumsal geleneğin gerçek yorumu olmaktan uzaktır. Kürt ve Kürdistan üzerinde siyasi İslam'ın ağırlıklı biçimi Sünni Nakşibendi tarikatıdır. Uzun bir tarihi geçmişi olan Nakşiciliğin Orta Doğu'daki gelişiminde Kürt şeyh ve tarikat başlarının payı büyüktür. Bir nevi ideolojik boşluk Nakşicilik de doldurulmak istenmiştir. Beylerin ayaklanma dönemlerinden sonra ideolojik önderliğin Nakşi şeyhlerinin eline geçtiği görülmektedir. 1878 Nehri İsyanı 20. Yüzyılda 1914 Bitlis Mutki, 1925 Şeyh Said, 1930 Şeyh Ahmet Barzani ve 1960'lardaki Barzani ve Talabani önderlikli hareketlerin ideolojik motiflerinde nakşicilik belirgindir. 1980 sonrasında Türk İslam sentezinde de nakşicilik belirgindir. Turgut Özal ile nakşicilik, Anap'ta önemli bir hamle yapmıştır. Daha önceki Demokrat Parti, ve Adalet Partisi içinde de tarikatlar etkilidir. Fakat 12 Eylül sonrasında devletin himayesinde partileşme, vakıf, okul, dernek, medya, holding gibi her alanda kuruluşlara gitmişlerdir. Kemalist Cumhuriyet ideolojisine karşı bir ideolojik karşı devrimin yapıldığı kesindir. Fakat model açık değil, sessiz ve gizlice yürütülmüştür. Halen bu karşı devrim karanlıkta bir konudur. ABD ile bağlantıları olmakla birlikte iç resmi boyutları açığa çıkmamıştır. Kilit ögelerden biri Fethullah Gülen hocadır. Fethullah hocanın Saidi Nursi'yi Cumhuriyet'in kuruluşundan 1960'a kadar en önde gelen geçiş döneminin Nakşi önderi. Güncelleştirdiği söylenmektedir. ABD ile ittifak halinde bir nevi İslam dünyasının Evangelist tarikatı önderi de denilebilir. Erbakan Hoca'nın ve Ecevit'in ABD ve bürokrasiye tam uyum sağlayamaması sonucunda yeni dalganın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde AKP ile yükselişe geçtiği görülmektedir. Nakşiliğin siyasi bir zafer kazandığı söylenebilir. Bunda Kürt-Nakşi önderinin rolü de çok önemlidir. 2002 ve 2004 seçimlerinde de açıkça görüldüğü gibi Şeyh Said ve Saidi Nursi mirasçılarından Abdülmelik Fırat, Cüneyt Zabzu, Hüseyin Çelik, Seki Ergezen, Abdülmelik Hak ve Özgürlükler Partisi Başkanı, Zapsu, Erdoğan'ın baş danışmanı, Hüseyin Çelik, Milli Eğitim Bakanıdır gibi birçokları sayılı Nakşi önderleri olarak devlet ve resmi siyaset içinde tam yer almışlardır. Yeneke lideri Talabani ve KDP lideri Barzani de aynı Nakşi şehleri olup Türkiye'deki Nakşi geleneğinin destekleyicileridirler. Kürt emekçi ve demokratik hareketine karşı Özal'dan beri devletle birlikte birçok ortak operasyon geliştirmişlerdir. Kürt nakşiciliği yarı gizli çalıştığı için Avrupa ve ABD ile Orta Doğu'daki diğer örgütlenmeleri tam kestirlememektedir. Ama en azından Şia kadar etkili olduklarını bilmek gerekir. ABD ile kurdukları ilişkiler stratejik olup, Büyük Orta Doğu projesinde Önemli bir ideolojik ve siyasi rol oynadıkları tartışmasızdır Ilımlı İslam esasındaki Nakşi İslam'dır ABD ile ittifak halinde Orta Asya kadar bir program dahilinde Hareket ettikleri her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır Yenilenmiş ılımlı İslam ile Eski Bağızcı Arap Milliyetçiliği CHP'nin Kemalist Milliyetçiliği Suudi Arabistan'ın Vahabi Mezhepçiliği Mısır'ın Müslüman Kardeşçiliği İran'ın Hizbullah'ına alternatif olarak çıkmaktadır. Resmi ideolojinin ikinci büyük versiyonu Burjuva milliyetçiliğidir. 19. ve 20. yüzyılın gözde ideolojileri olan bu eğilimleri Burjuvazi'nin içte işçi sınıfını, dışta real sosyalist akımları güçsüz düşürmek için devlet ideolojisi olarak özenle işlediği bilinmektedir. Bu ulus devlet anlayışının doğal bir sonucudur. Bir nevi çağdaş dindir. Etnisitenin varlığı son biçimdir. 19. yüzyıl Avrupa'sında, 20. yüzyılda Avrupa dışı ülkelerde... ...en etkili resmi ideoloji rolünü oynamıştır. Toplumsal çelişkileri uyuşturmak, yeni doğan burjuvazi'yi devlete taşırmak... ...ortak bir pazara sahip kıldırmak ve diğer ulusların etnisitelerin topraklarına... ...saldırı düzenlemekte etkili rol oynamıştır. Türkiye'de tanzimatla 1840'larda... Proto bir biçimi namı kemallerle başlayan Türk milliyetçiliği, imparatorluğun dağılmasının önlenmesine odaklanmıştı. Yöntemde ise meşrutiyetçiydi. 1876 sonrası dönemde Abdülhamit saltanatına karşı daha radikalleşip Jön Türk milliyetçiliği, ittihat ve terakki cemiyetiyle hem meşrutiyeti ilan etmeyi hem de politik iktidarı tümüyle denetime alarak dağılmayı önleme çabasını esas almaya devam etti. Almanya'nın Orta Doğu ve Orta Asya açılım politikası Türk milliyetçiliğinde, ırkçılığı da beraberinde getirdi. Sonuç Ermeni, Rum, Asuri ve kısmen Kürtlerin tasfiyesi oldu. Cumhuriyet dönemi milliyetçiliği katı bir ulus devlet anlayışıyla toplumu zırh gibi sardı. Tek dil, tek ulus ve devlet anlayışı derinleştirilerek soycu yaklaşım adeta dinselleştirildi. Geri plana itilen klasik şeriat biçimi yerine, Sanki yeni bir dini mezhep gibi bir kült yaratıldı. Bunda geçmiş yüzyılların hanedanlık rejimi, yaşanılan işgal, izolasyon, temel etken oldu. Hanedanlık yerine geçen Cumhuriyet, Fransız devriminin milliyetçi etkisini daha da güçlendirerek birliği sağlamayı esas amaç belliyordu. Sınıfsız, imtiyazsız ulus anlayışı yüce bir amaç olmasına karşın gerçekleşme araçlarından yoksundu. Soyut kalmasıyla ideolojik bir bağnazlığa düşme tehlikesini barındırıyordu. Milliyetçilik tüm iktidarların zafiyetlerini örtbas etme misyonunu yüklendi. Her şey abartılmış yüce Türklük sloganı altında topluma yutturulmaya çalışıldı. Mustafa Kemal Milliyetçiliği aslında bilimden uzak olmayan, maceracılığa kaçmayan, yursever yana ağır basan, biçim taşımasına rağmen bu özünü hızla yitirip siyasal iktidarın temel kitle uyuşturma aracına dönüştürüldü. 1980'den sonra İslam'ın sünni nakşi anlayışıyla karıştırılıp yeni Türk-İslam sentezi halinde sunulmaya çalışıldı. Bunda içte aşırı Türk milliyetçiliğini, MHP ülkücülüğü, ehlileştirmek ve daha da önemlisi önemli bir hamle yapan Kürt hareketinin daha fazla büyümesini engellemek temel bir rol oynadı. Nakşi gelenekli Kürt üst tabakası sisteme eklenerek Kürt direniş hareketine katılması engellenmek istedi. Dışta da aynı tutum Barzani ve Talabani nakşiciliği desteklenerek PKK'ye karşı cephe geliştirilmek istendi. Bunun karşılığı Cumhuriyet'in devrimci ideolojisinden önemli oranda taviz verme oldu. Sonuç Türkiye'de AKP iktidarı Irak'ta Kürt federe devleti olarak kendini gösterdi. Tam resmi ideoloji denmezse de ona yakın bazı ideolojik eğilimler daha da belirdi. Liberalizm, burjuva bir eğilim olarak devleti fazla etkileyemedi. Sosyal demokrat denemelerde aynı akibeti yaşıyor. Sol ideolojiler her ne kadar iktidar karşıtı olduğunu söyleseler de devletçiliği aşacak ufuktan yoksundular. Tüm bu ideolojiler iktidar ilişkilerinde nasıl bir rol oynadıklarını ortaya koymakla gerçek karakterlerini ortaya çıkardılar. İdeolojiler, toplumların ortak zihniyet yapıları, iktidarın üstünü örterken, iktidarın da şiddet temelinde kurulmuş toplumsal gerçekliği örttüğünü çok iyi çözümlemek gerekir. İdeoloji, iktidar şiddet üçgenini çözmedikçe herhangi bir toplumsal olguyu ve sorunu açığa kavuşturmak zordur. Toplumsal zor ve sömürü, ideolojik ve iktidar mekanizmalarıyla kuşatılıp yürütülmedikçe kolay kolay gerçekleşmez. Zoru ve sömürü mümkün kılmak için ideolojik biçimlenişi ve iktidar kurumlarını, devlet biçimlerini, rejimlerini özenle geliştirmek Sümer rahip devletinden beri en temel siyasal görevdir. İdeolojim siyaseti, siyaset mi ideolojiyi üretir ikilemi daha derin toplumsal ilişkilere bağlıdır. Zoru ve istismarı toplumda kolayca yürütmek yüzeyde sanıldığı gibi değildir. İdeoloji ve politika bu anlarda devreye girer. Toplumda gönüllüce, demokratikçe yürütülemeyecek, tersine sert tepkiyle karşılanacak tüm maddi ve manevi ilişkileri yürütmek ideoloji ve politikanın gerçek işlevidir. Kürdistan'da ideoloji ve politikanın geçerli olan resmi biçimlerinde bu işlevleri sürekli göz önünde bulundurmak gerekir. Aksi halde Kürt olgusunu çözmek, Kürt sorununa çözüm aramak zor değilse bile ancak daha karanlık ve yumak olmuş biçimlere taşır. Tarih taslağımızda zorun ve iktidarların kısa bir gelişimi verilmeye çalışılmıştı. Bu verilerce belirlenen güncel iktidarları çözümlediğimizde, gürürlükteki tüm rejimler sadece kaba bir fetih hakkı, fetişizmine, fetih tapıncı, bunun da her şeyi izah etmek, öyle sanmak, dayanarak varlıklarını tanımlamakta ve savunmaktadır. İşin özünde bir zamanlarda atalarından bazıları, Kürt ve Kürdistan denilen olguları zorla savaş yoluyla ele geçirmişler. O günlerden beri atalarından devrede devrede günümüzde kendilerine kadar bu hak ulaşmış oluyor. Savaşın, zorun, tüm hakların biricik kaynağı olduğunu yani fetih hakkının kutsal olup tüm hakları bahşettiğini bazıları inanç olarak benimseyebilir. Ama sosyolojik olarak bu sadece çıplak zorun. ...savaşın, iktidarın yegane kaynağı olarak yorumlandığını kanıtlar. Bu gerçekçi bir görüş olabilir... ...ancak halkların yegane kaynağı olduğunu izah etmeye yetmez. Avrupa bu bağlamda korkunç savaşlar verdi. Sonuçta geldiği nokta, meşruiyet kaynağının... ...temel insan hakları ve demokrasi olmasının en doğru yol olduğu biçimindedir. Fetih haklarından her geçen gün uzaklaşılmakta insan hakları ve demokrasinin kullanım alanını geliştirerek bireysel ve kamusal hakların bu temelde sağlanmasının en değerlisi olduğunu tüm yasa ve anayasalarının temeli haline getirmektedir. Orta Doğu'nun tümünü bir tarafa bırakıp Kürdistan'da statüsü sağlayan devletlerin iktidarlarına baktığımızda neredeyse ilk yayılmacı Sargon'dan beri kendilerini bu toprakların mutlak fatihleri olduğunu ve iradeleri dışında bir çakıl taşına bile ...yan bakılamayacağını iddia etmekteler. Bundan daha açık şiddet temelli bir iktidar tanımının yapılamayacağını... ...Kürdistan'daki iktidar uygulamaları çarpıcı biçimlerde göstermektedir. Kürt kendi diliyle eğitim yapamaz. Modern iletişim teknolojilerini kullanamaz. Kendi siyasi kararlılığını belirleyemez. Ekonomik düzenleme yapamaz. İç ve dış politik ilişki geliştiremez. Milli ve demokratik kurumlar oluşturamaz. Bu gerçeklikler şiddetin fetih hakkını, iktidarı, iktidarın ise genel düzeydeki tüm kamusal, sosyal, ekonomik ve entelektüel kurumları belirlediğini kanıtlar. Adalet bunu kabul etmese bile zihniyet yapısı ve iktidar kurumları belirleyici olanın güç ilişkisi olduğundan kuşku duymazlar. Daha da somutlaştırdığımızda Kürdistan'daki devlet iktidarları bu toprakları ve halkını hiçbir karşı irade ileri sürmeden... Diledikleri gibi öldürme dahil, biçimlendirme hakkından kuşku duymak şurada kalsın, tanrısal, ulusal bir görev olarak kabul ederler. Neyini nasıl sömüreceklerini, kime neyi nasıl öğreteceklerini, ne kadar vergi ve asker toplayacaklarını, kimi iş güç sahibi yapacaklarını, neyi kime yasaklayacaklarını, kimi suçlayacaklarını ancak kendileri kararlaştırabilir. Siyasal, sosyal ve ekonomik kurumlaşmaları, Bilimi, sanatı yine ancak resmi irade belirleyebilir. Türk, Arap ve Fars iktidar sınıfları, güçleri teorik olarak bile Kürt ve Kürdistan kavramlarına açık ve saygılı değiller. Tersine hep bu kavramları kriminalize etmeyi devletin en önemli ciddi işlerinden sayarlar. Bunu yüksek gizlilik kodu altında yapmayı, milli güvenliğe nedenli önem verdiklerinin göstergesi sayarlar. Kürt'ü bir toplum olarak tanıma, bazı hakların sücretsiz sayma yoluyla bir güvenlik anlayışını hiç akıllarına getirmezler. Ordu güçleri en temel görevleri olarak Kürt ve Kürdistan olgularını, sorunsallıklarını, en detaylarına dek yatsımanın, diriliş özlerini tahrip etmenin, olası başkaldırları ezmenin ince plan ve projelerini yaparlar. Uygulanmasını ve bu temelde diğer kurumları denetlemesini de asli görevlerden sayarlar. Hükümet, parlamento ve bürokrasi askerin ikinci planda bıraktığı işleri yasa, kararname ve yönetmeliklerle tamamlamaya çalışır. Bunlar sorunu daha da katmerleştirmekten geri durmazlar. Siyasetin bir çözüm alanı olduğunu Kürt sorununu dışlayarak hatırlarlar. Kürt sorunu için evvel ahir tek yöntemin şiddet olduğundan yılanın başının küçükken ezilmesi asla kuşku duymazlar. Aksi halde iktidarlarına ciddi bir halel geleceğinden emindirler. Geleneksel politika kendileri için aslında bir refleks halini almıştır. Kendiliğinden bir futbol maçındaki amigolar gibi tepki verirler. Siyasi partiler ve benzer yarı siyasi kuruluşlar bu mekanizmanın halka yönelik propaganda kolu rolünü oynarlar. Halkın taleplerini siyaset olarak benimsemeyi, örgütlemeyi zaman zaman hatırladıkları fuzuli işlerden sayarlar. En iyi parti, devleti en iyi temsil eden partidir. Partinin, devletin değil toplumun bir irade taşıyan kurumu olduğunu... ...partilerin kendileri bile akıllarına getirmezler. Devlet partisi olmayı şeref sayarken toplumsal parti olmayı bir ayak bağı gibi görürler. Partiler bu nitelikleriyle devletin propaganda bürosu haline geldiklerini fark bile etmezler. Bunu vatan ve devlete ulusal bağlılık sanırken... Toplumsal ve ekonomik sorunların çığ gibi büyümesi, onları ilgilendirmeyen doğal sorunlarmış gibi anlamamazlıktan gelmeyi siyaset sayarlar. Devlet iktidarını sınırlandırma olarak tarif edilmesi gereken sivil toplum kurumları bile her zaman devleti esas alırlar. Birey ve toplumun talepleri ikinci planda tutulmaya devam edilir. Geleneksel kutsal devlet, tanrı devlet anlayışının halen ne kadar güçlü olduğunu görmekteyiz. İktidarın bu tarz yürütülüşünden ekonomide payını alır. ...ekonomi tamamen iktidarın çıkarına göre düzenlenmesi gereken bir saha çalışmasıdır. O değil kendisi ekonomiyi belirler. Ekonominin yasaları kendi zoru yanında ciddiye mi alınır? Açlık, işsizlik bu sistemin yapısal bir ürünüyken ...bundan da iktidar adına yararlanmayı temel politikadan sayarlar. Aç ve işsiz olana devlet iktidarı ve partisine ne kadar bağlanırsa... ...kendisine o kadar değer verileceğini adeta kalın bir çizgi halinde kafalarına çizerler. Kürt'e ekonomiyi o denli acımasız uygularlar ki, en zorunda ihtiyacını gidermenin yolunun, devlet iktidarına bağlanmaktan geçtiğini belli ederler. Son Türkiye belediye seçimlerinde, Kürt yursever demokratlarının kazanma ihtimali olan yerlerde, tüm devlet partilerinin birleşmesi ve tüm bürokrasiyle bütünleşmesi yetmiyormuş gibi, bir de her şehire trilyonlar aktarılarak, Zor durumdaki kütle tarihsel satılıp Kürt bir kez daha oy karşılığında satın alınarak güya sistem tam güven altına alınmış oldu. Kürt illeri bir kez daha fethedildi. Çaktırılmadan hem de AKP eliyle. Yavuz Selim'in de Bitlis'i denetimi alırken heybeler dolusu altın yolladığını tarih yazar. Bingöl'de İdris'i Bitlis'i burada, Yavuz nerede derken tarih hortlatılmak istenir. Doğu cephesinde değişen bir şey yok diğer ülkelerin uygulamaları daha da kabadır. Türkiye'de hiç olmazsa, çok sınırlı da olsa piyasa mekanizması işler. 3S uyuşturucu, sanat, spor, seks de bu genel iktidar mekanizmasının ayrılmaz bir parçasıdır. 3S'ler bireyden geriye kalan bir şey varsa, onun da içini boşaltarak kişiyi tam işe yaramaz bir tortu olarak bir tarafa atarlar. Genelde tüm toplumsal ve ulusal sorunlarda uygulanan bu yöntemler, 20. yüzyılın en gözde politikalarıydı. Sonuçta faşizm, savaş ve terörle dolu bir dünyaya yol açtı. En güvenlikli politikalar, en güvenliksiz bir dünya doğurdu. En son ABD Başkanı Bush, politikalarımız istikrar adına despotizm üreterek terör ortamını hazırladı. Demokrasi bundan kurtulmanın yoludur, onu esas alacağız derken aslında 20. yüzyıl politikalarını itiraf ediyordu. Böylece önemli politika değişiminden haber veriyordu. Türkiye'nin yakın dönem 1950'ler sonrası politikasının arkasında ABD vardı. Stratejik hedef olan Sovyetler Birliği'ne karşı milliyetçiliği destekleyerek bizzat kontrgerilla olarak örgütlemeye yeşil ışık yakarak 1970'ler ortamına faşist terörü dayattı. Bir dönem Almanların körüklediği iktidarçı milliyetçiliği Sonuç imparatorluğun dağılması yerine bu sefer ABD'nin desteklediği faşist milliyetçilik Cumhuriyetini de patlamanın eşiğine getirdi. Kürtleri isyana zorladı. 12 Mart ve 12 Eylül'e en acımasız politikalarla toplumsal muhalefet ezilirken şiddetin bir kez daha asıl belirleyici olduğu kanıtlandı. 1980'ler sonrası Kürdistan boydan boya bir şiddet alanı oldu. Her sınıftan askeri ve yarı askeri örgütlenmelerle ve Kürt ihanetçiliğinin klasik kullanımıyla yurtsever demokratik hareket ezilmek istendi. İran'da İslam devrimi adına Araplarda Bağız milliyetçiliğiyle aynı rejimler sürdürüldü. Halepçe katliamları gibi olaylar yaşandı. Kürdistan'da binlerce köy boşaltmalar, on binlerce cinayet sürüp gitti. Yürürlükteki rejimin karakterinde tek bir değişiklik görülmedi. Hukuk, yargının özüne en ters davranan kurumların başında geldi. Yüz binlerce insanı kriminalize etme, sorgulama, suçlama ve yargılama yaşandı. Tek yandı yargısız infaz şeklinde hukukun en garabet bir biçimi uygulandı. Hukuk aslında katıksız bir faşist uygulama rolü oynadı. İktidarın en gayri adil kurumu işlevini gördü. Kürt olmak, Hele hele onurlu Kürt kimliği taşımak suçlanmak için yeterli artardı bile. Kürt ve Kürdistanlılık tümüyle hukuk dışı ilan edildi. Sivil toplum, sanat, spor, cinsel açlık ve seksten de genel politikalar gözetilerek yararlanıldı. Kürt ve Kürdistan direnişinin bastırılmasında genel ve özel ev politikanın temel hücreleri olarak kullanılmaktan kurtulamadılar. Kürdistan'da iktidar uygulamalarının bu denli olumsuz rol icra etmeleri... Özünde gizli bulunan şiddet politikasının sınırlı da olsa işlevsiz kalmasından duyulan korkuydu. Sistem sınırsız bir zor üzerine kurulmuştu. Hiçbir çağdaş tanımı olmaksızın uygulanıyordu. Hedef Kürt ve Kürdistan olgularının tarih ve toplum dışı bırakılmasıydı. Buna karşılık resmi ideolojiler milliyetçiliklerini ve dinciliklerini en aşırı biçimde ilan etmekten geri durmadılar. Türkiye'de resmi iktidarın şu andaki temel politikası... Kürt direnişini tamamıyla terörist ilan edip tüm dünyaya kabul ettirmektir. Başta ABD ile olmak üzere ilgili tüm devletlerle Türkiye'nin ekonomi başta olmak üzere tüm stratejik ve askeri değerleri bu politikanın kabul edilmesi temelinde piyasaya sunuldu. PKK'nin terörist ilan edilmesi için Avrupa Birliği ülkelerine vermediği tabiz kalmadı. Benzer politikalar nerede bir PKK bürosu varsa oraya taşındı. Kendilerine göre topyekün savaş böyle olurdu. Avrupa ve birçok ülke gerektiğinde tehdit de edildi. Şerbet ve sopa politikası birlikte uygulandı. Suriye'ye savaş tehdidi dayatılarak Abdullah Öcalan çıkarıldı. Büyük takip İmralı ile aşama kaydetti. ABD'nin önceki bölümlerde anlatılan dünya ve Orta Doğu politikaları, Kürdistan'a dayatılan bu iktidar politikalarını tüm alt ve üst yapı kurumlarıyla birlikte sarstı federe Kürdistan olgusu her şeyi yeniden gözden geçirmelerine yol açtı. İran, Türkiye ve Suriye üçlü toplantılara bir kez daha başladılar. İktidar statülerini ilk defa alışa geldikleri gibi sürdüremeyeceklerini derinden hissettiler. İktidarın bu yapılanış ve uygulanışının Kürt birey ve toplumu üzerindeki etkisini bundan sonraya bırakırken hakim ulus devlet bireyleri dört dörtlük iktidar kuşatması altında herhangi bir ciddi, insani ve demokratik çözüm önerebilecek güç ve yetenekten uzaktılar. Devlet ne sunduysa kana kana içtiler. Sarhoş oldular. Sivil toplum ve sol geçinen cemaatlerde sanki ataerkil bir anlayışla büyüğünün sözünü dinlemekten ve gerekli kendiliğinden refleksi sergilemekten geri durmadılar. Karşılığında buldukları ise yoğun ekonomik krizler, artan iç ve dış borçlar, çığ gibi işsizlik, politikanın tükenişi, dış destek olmadan ayakta duramaz, hal ve her zamankinden daha güvensiz bir Türkiye, İran, Irak ve Suriye oldu. Yanlış hesap her zaman olduğu gibi yine Bağdatlardan geri döndü. Konuyu sonlandırırken bir hususta net olmak önem taşır. O da devlet ve iktidarın karşılaştırılmamasıdır. Tüm çözümlemelerimizden anlaşıldığı üzere devlet hiyerarşik toplumdan beri süregelen özet bir toplumdur. Toplumsal varoluşun en üst, analitik mantığı en gelişkin, tüm toplumla ilgili ilişkilerin yoğunlaştırıldığı, geleneğe dayalı, kapsamlı, resmi kurumu ifade eder. Çoğunlukla yapılan dar sınıf tahakkümü ve sömürü aracı olarak devlet tanımlanması önemli yetersizlikler ve yanlışlıklar taşır. Etnik veya ulusal devlet tanımları da ancak konjektürel bir değer taşıyabilir. Mahiyeti tanımlanmaktan uzaktır. İktidar ise... Bu gelenek içine oturtulmuş ve neredeyse sürekli ağır basan yanı tahakküm ve istismar olan dönemsel uygulama güçlerini ifade eder. Şüphesiz iktidarsız devlet olmaz ama devleti tümüyle iktidardan ibaret saymakta sığ bir görüş olup birçok olguyu, ilişkiyi karıştırmaya yol açar. Kürdistan'daki devlet geleneği ile uygulamadaki iktidarı ayırt etmek önemli bir kavrama olayıdır devlete karşı olmakla iktidara karşı olmak arasındaki farkı da iyi görmek gerekir. Benim savunmamda esas aldığım ve sürekli açıklamaya çalıştığım hususun özü bu konuya ilişkindir. Devletin genel bir güvenlik, toplumca üzerinde uzlaşılmış ile kamusal yarar, toplumun yine üzerinde uzlaşılmış ortak yarar konuları, aracı olarak reformdan geçirilerek demokratik uygarlık çağında varlığını, küçük ama etkin ve işlevsel olarak koruması gereklidir. Buna karşın dönemsel olarak tanımlanması yapılan ve bu kısa değerlendirmemizde de Kürdistan'ı da içine alan devlet iktidarının moda deyimle hortumculuğa kadar batmış faili meçhul cinayeti politika sayan hukuk, sosyal, demokratik özellikleri sözde varsayan biçimlenişinin reddi esastır. İki tanımlama arasındaki farkı görmeden tutarlı bir hukuk, sosyal ve demokratik bir mücadele vermek zordur. Özellikle Kürt hareketindeki ayrı bir devlet güdümlüsü akımlarla devlete yönelik yaptığımız tanımlamaları esas alan demokratik, sosyal, hukuki devlet yaratmak, bunun için demokratik siyaset ve toplum için mücadele veren akımlar arasındaki farkı iyi görerek, teorik ve pratik sahibi olmak büyük önem taşır.